17. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm min Allaheu, kimi nestekbırı, kimi nestekbırı, kimi nestekbırı, kimi nestekbırı, kimi nestekbırı, kimi nestekbırı, kimi nestekbırı, kimi nestekbırı, kimi nestekbırı, kimi وَلَأَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قُذِفْتَ رَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِن عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا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 Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin bu <gülüyor> Kaminden kafir olan ileri gelenler Eğer şu ayba uyarsanız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 ب إ إخذْن أَهه إ إخَذن أَهه بالِبَس إ إ هُ Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık. Zum memaddalna mekanes sayet elhasenat hatta afu ve kalu kadem esaba ana droru le Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdikte insanlar çoğaldılar ve Babalarımızla da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık Vlo ân âhâl al Qur'ân amanû ve tâqûl fetahna عليهم bârakatim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 biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik. O memleketlerin halkı geceliğin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler? وَأَمِنَ اَهْلُ الْقُرَاءَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَنْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Yine o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler? اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهُ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 وَلَقَدَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطَبَعُوا اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ Ey Muhammed! işte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz.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 Ey Firavun ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. Hakikun ala Allah قَدَ جِئْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مِعْيَبَن۪ي Israil." Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber salıver ver" Dedi. قَالَ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım dedi. فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ Firavun kavminin ileri gelenleri. ''Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor.'' dediler. Firavun, ''Ne buyurursunuz?'' dedi. <gülüyor> Onlar, ''Onu da kardeşini de beklet.'' Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler. Sihirbazlar Firavun'a gelip, eğer üstün gelen biz olursak, Elbette bize bir mükafat var değil mi? dediler. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ Firavun, evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız, dedi. قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا اَنْ <gülüyor> Sihirbazlar Ey Musa Önce hünerini ya sen ortaya koy Veya biz koyalım dediler Kâle <gülüyor> el فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ Musa önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca insanların gözlerini büyülediler. Onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar. Ve اِلَى مُوسَٰى اَنْ اَلْقِ عَصَوَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Biz de Musa'ya asana at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.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 وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ Sihirbazlar secdeye kapandılar. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Âlemlerin Rabbine... ''Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik.'' dediler. ''Qâle Fir'aunu âmentum bihi qabla en âzena lekum.'' ''İnne hâzâle mekrum mekertumûhu fil medîneti li tuhricû minhâ ehlehâ.'' ''Fesewfe te'lemûn.''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 Ama yakında göreceksiniz. And olsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamak keseceğim sonra da hepinizi asacağım. Kulû inna ilâ رَبِّنَا munqalibûn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 Allah'tan korkanlardır. Qaluz <gülüyor> dinenin, قبل أن تأتينا و أي يهلك عدوكم في الأرض فينظر كيف تعملون.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 Ant Andolsun ki biz Firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عند اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون.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 Firavun ailesi Musa'ya, bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz dediler. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ لَوَالظَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا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 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوا يَا موسى دع لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Azap üzerlerine çökünce, ey Musa sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan andolsun ki sana inanacağız ve İsrail oğullarını seninle birlikte göndereceğiz dediler. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجَزَ اِلَى أَجَلٍ Biz sonuna ulaşacakları bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönmeye başladılar. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ nemin فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا bir en nehum Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. Ve onlara, yeryüzünün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 قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبَغ۪يكُمْ اِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَم۪ينَ oğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, Ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki,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 وَإِذْ ızın geyin akımın al fırgaunas umun akım soo al Ghabı yıktılın aban akım ve istepiyon nisa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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِقَاءَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إليك قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الجبل فإن استقر مَكَانَهُ فَسَوْفَ تراني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 Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ صَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ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 وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدته وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوته وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإي يرو كل آية لا يؤمن بها.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 و الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجذون إلا ما كانوا يعملون؟ Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَهِمْ عِجَلاً جَسَدَ الَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا ويغفر لنا لنكونن مِنَ الْخَاسِرِينَ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 قَالَ بَنَ أُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَا الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجَعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Musa kızgın ve üzgün bir halde kamine dönünce, Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız.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 Rabbiğfirli ve ve fi ve rahimin Musa şöyle dua etti Ey Rabbim beni ve kardeşimi bağışla bizi rahmetinin içine koy sen merhametlilerin en merhametlisisin in <gülüyor>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 Onlardaki yazıda Rab'lerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı. Wahta ra Musa kavmehu 70 recelen li niqatna. Falem ma akhadethum erjfe qala rabbi law shi'te ehlektahum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 Onu kötülükten sakınanlara zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Al-ladin yettabguun Rasulun Nabiyye al-Ummi, yel-ladin yeduunu mektuban adhum fi Tawrat ve al bil-ma'roof. يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث ويحرم عَلَيْهِمُ الخبايث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı. وقطعناه مثنت عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب بعصاك الحجر بجست منه عشرة عينا Vadalma kül unasim, mışrabıhum. Vızdallına عليهم alıvam ve anzalna عليهم alman ve selwa. Kulu <gülüyor> Biz İsrail oğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. ettik Burunca taştan 12 göze fışkırdı Herkes içiciyi yere bildi.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 E tatihim hitanuhum yevma sabtihim şur'an ve yevma la yesbetun la tatihim kedalik nebluhum bima kanu Ey Muhammed onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı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 Bismillahirrahmanirrahim. واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما ان الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ي Onlardan bir grup Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kahvmen niçin öğüt veriyorsunuz dediler Öğüt verenler de Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler فَلَمَّا نَسُوا ما ذكروا بِهِ أَنْ جِيئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كانوا يفسقون onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık. <gülüyor> kendilerine yasaklanan şeyleri çiğneyince onlara aşağılık birer maymun olun dedik. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ kılabğerken, عَلَيْهِمْ yine يَوْمِ الْقِيَامَةِ günlerde, يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ günün رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ötesindeki لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ötesindeki günlerde, kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki hakka dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيُغفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذون Alem yuğuz alayim mi? Taqul kitab? Allah yuqulu ala Allah? Inlla al-hakk? Oda resul mafi? Odaar وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقْوَامُ الصَّلَاةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse, onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz. وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ Hani Tur dağını sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik. Ve iz ahadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum ve eşhedahum ala anfusihim ve eşhedahum ala anfusihim elestu bala Şehidena an antakulu yevmel kıyamete inna kunna an gafilin Rabbin Adem oğullarının soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş onlar da evet şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin demişlerdi bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindir e au taqulu inna ma eshrake aba'una min qablu wa kunna min أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ve وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz. ayatina minha fakan min Ey Muhammed onlara şu adamın haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ فمثَلُهُ كَثَلِكَلب Eğer dileseydik onu bu ayetlerimize yüceltirdik. Fakat, o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat, gerekir ki düşünürler. SÖÖÖÖ Sen... اَمَثَلَنِ الْقَوْمُ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendi nefislerine zulmeden kavmin durumu ne kötüdür. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa işte zarara uğrayanlar onlardır. ولقد ذرَّنَ لجهنم كثيراً من الجن والأنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. Olaika kal anami belhum adall Olaika humul gafilun olsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar Gözleri vardır ama onunla göremezler Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse O'na o güzel isimlerle dua edin. O'nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلونَ. Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar. Ve kudretlerini gösterenlerin kudretlerini gösterenlerin kudretlerini gösterenlerin kudretlerini gösterenlerin yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. gösterenlerin kudretlerini gösterenlerin kudretlerini gösterenlerin Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. E welem yetefekkeru ma bisahibihim min cinne illa Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır. Avlamıyor, duru, fi mleku tı semawat ve al-erd ve ma xulqa Allah min şeyi ve angasaa vebi ay hadis ba'dehu göklerin ve yerin hükümranlığını Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı bundan sonra hangi söze iman edecekler men yudlilillahu fala hadiye Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهًا Olnamağı muhayed Rabbi, la yujelliha li waktiha illahe. Thaqlat fi al-sembawati ve al-ardilateti kum illa bagte. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.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 de ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Hüvellezî khalaqakum min nefsin vâhidetin ve ce'ale minhâ zavjahâ liyeskûne ileyhâ. Felemmâ teğaşşâhâ hamlet hamlen hafifen femerrat bih. وَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَا آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz diye dua ettiler. Felemma atehuma salihan ceala lehu şuraka efima فَتَعَالَ اللّٰهُ amma يُشْرِكُونَ Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar? Oysa o putlar ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler. <gülüyor> onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir. Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.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 قُلْ يَدَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın. İn <gülüyor> salihin Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir. Ondan başka taptıklarınızın ise size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler. وَاِنْ تَدَعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ. Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Ey Muhammed, sen af yolunu tut, iyiliğe emret ve cahillere aldırış etme. وَإِمَّا يَزْغُنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. İnnellezînetekev Allah'tan korkanlar Kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler. Şeytanların kardeşlerine gelince şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.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 Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an, iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir. وَإِذَا <تُرْحَمُون> Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرْعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir seste zikret. Gafillerden olma. اِنَّ الَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tinzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal Suresi Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette, ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim Yes'elûneke anil enfâli kulil enfâlu lillâhi ve arrasûl فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ey Muhammed! Sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun aranızı düzeltin Allah'a ve رسولüne itaat edin. İnnel müminunellezine izekerallahu ve ced rabbihim Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler. Ellezine yutimun ve Onlar namazlarını kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda hacrerler. Olaikhumul ve ve rizqun İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında. ...yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman... Müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı. Yujadilun kafil hakkı, بعد ما Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.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 وتودون ان الله size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. <gülüyor> Bu suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi. Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o ben size bir bir ardınca bin melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti ve ma ja'alehu'llahu illa ve men nasr illa hakim Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. İv wa shi kumun 'asa ameneten minhu wayunzil 'aleykum minas sema'i ma'en li yutahhirakum bihi liyutahirakum <gülüyor> bihi ve yuzhib ankum rijza'sh-shaytan walyarbitu ala kulubikum ve yuthabbit bihi alaqdam Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَعُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ Rabbin meleklere şöyle vahy ediyordu. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarına vurun. Vurun onların her bir parmağına. Vâlike bi ennehum şâkullâhe ve وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Bu onların Allah'a ve Peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve Peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. ذَٰلِكُمْ فَذُوْقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا İşte siz tadın onu. Şüphesiz ki kafirler için cehennem azabı da vardır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُونَ Ey iman edenler toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.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 kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَا مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا سَمِيعٌ Onları siz öldürmediniz fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürür. ان تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خير لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Ey inkarcılar, Eğer zafer istiyorsanız, işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile, size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. يا أيها الذين آمنوا Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'anı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ Allah katında, yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü, akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi, elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir. <gülüyor> وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulü'nün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda O'nun huzurunda toplanacağınızı bilin. Fitneden sakının. Çünkü O, içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin. <gülüyor> Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız, sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafat ise yalnız Allah'ın yanındadır. Ya eyyühellezîne âmenû İn tettekullâhe yegeallekum fırqânen Ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yaghfir lekum Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُوكَ اَوْ يَقَتُلُوكَ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik istesek biz de bunun gibisini söyleriz bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler ve iz kallu allahumma in kana hadha huval haqq min indika famtir alayna hijaratan min as-samaa'i aw atinaa Yine onlar Allah'ım eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَهُ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا muttaqun وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. beyti Onların Kabe'deki duaları da ıstık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ fe seyunfiqunha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila inkar edenler mallarını insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir. Li yemizallahul khabith minat tayyib ve yecalel khabith ba'dahu ala ba'din feyarkumuhu cem'an feyecaluhu fi cehennem bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır. Kullarlar kafirler, onu yuğfurlar. Ne kafirler, ne Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Eğer Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir. Ve قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يعملون بصير Hiçbir fitne kalmayıncaya ve dinde tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür. وَاِنْ <gülüyor> تَوَلَّوْ eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.